أعوذ بالله من الشيطان ve بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ve رب العالمين والصلاة والسلام ve رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتباهه بيحسن الله بعد Geçen hafta e Hakka e Hakk suresinde kitabı sağından verilen ile karşılaşacağını bilen bir insanın tablosundan Allah subhanahu bahsetmişti Allah nasip ederse bugün Geçen hafta da söylemiştim. Cehennem ve cehennemin keyfiyetinde kitabı solundan verilen bir insanın tablosunu anlatacak Allah subhanahu wa Hakka suresi 25. ayette Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ bi بِشِمَالِهِ Hatırlıyorsanız geçen hafta dedik ki sahifeler saçılacak. Kitabeler saçılacak. Kiminin sağ eline gelecek, kiminin sol eline gelecek. Herkes artık nasıl amel ettiyse eline tutuşturulacak. Öyle insanlar var ki soluna gelecek kitabı ki bunlar helak olan insanlar. Burada bir şeyin daha aslında delili var. A gelen bir hadis var. Bukhar ve Müslim ittifak etti. Yoğebuhun Nabi Sallallahu Aleyhi ve Tarajühü ve Tahürü ve Peygamber sasın bütün ama bütün işlerinde sağa sola takdim eder diyor. Saçını tararken sağdan başlayarak taramak, ayakkabısını giyerken sağla... Gi ...sağı giyerek başlamak... ...buna benzer bütün fiillerinde... ...bütün işlerinde diyor hadisin sonunda... ...ve fişe'ni kullihi... ...bütün işlerinde peygamber sağ ne yapardı sola... ...takdim edordu aleyhissalâtu vesselâm... ...abdest azalanı yıkarken sağdan başlayıp sola kadar yapması... ...hepsi bunu gösteriyordu... ...Allah da bu ayette... ...kurtulanlara kitabı nereden veriyor... ...önceki ayetlerde sağından... ...helak olanlara da solundan... ...Allah ayette diyor ki... ...kime de kitabı solundan verilirse... ''Feyekûlü yâleytenî lem'ûte ya Leyte Arapça, keşke demek. İnsanın pişmanlığını ifade ediyor. Bu ifade bir yerde daha var. Nebe Suresi son ayette var. ''Yâleytenî kuntu turâbe.'' İnsan temenni edecek ki keşke toprak olsaydım. İnsan diyecek, ah keşke toprak olsaydım. Ve bu ayetin tefsirini biz yapıyorken dedik ki sizlere daha önce... Allah hayvanlara, taşlara, her türlü mahlukata, insanların ve cinlerin dışındaki her türlü mahlukata ne diyecek? Toprak olun. Cennetlikler cennete girip, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra Allah hepsine toprak olun diyecek. Burada kafir temenni edecek ki ben de bunlar gibi toprak olsaydım da, ben de helak olsaydım bunlarla beraber de cehennem azabına düccar olmasaydım. Kitabının sonundan alan da aynısını söylüyor. Ya leytenil, keşke ama keşke lem'ute kitabiye. Bana kitabım hiç verilmeseydi. Yaptıklarım hiç verilmeseydi. Kef suresinde aynı tablo başka yerde çiziliyor. İnsan eline kitabı verilince diyor ki مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيلَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Bu ne biçim bir kitaptır ki büyük küçük demeden her şeye sahip dökmüştür. Yaptığımız her şey... Bizim gözümüzde küçük dahi olsa Allah subhanahu teala katında büyük olabilir. Allah ihmal etmemiştir, unutmamıştır ve onu kitabına yazmıştır. Zaten lef-i kayıtlı. Allah'ın ilminde var subhanahu ve teala. Bir de kiramen katibin melekleri yazmış. İşte o yazılan kitabı bizim elimize tutuşturuyor Allah subhanahu teala kıyamet günü. Ve içerisinde küçük büyük demeden hiçbir şeyi ayırmadan Allah her şeyi saymış subhanahu ve teala. İnsan bazen kalbine gelen vesveseleri küçük sayar. Ama Allah subhanahu teala katında onlar büyüktür. Allah onları da yeri geldiğinde yazar. Ben bunu geçen hafta izah etmiştim. Hani nerede yazdığı ve nerede yazmadığı noktasını Geçen hafta ufak da olsa bir giriş yapıp anlatmıştık. İnsanın kalbi karar kılarsa kötülüğü yapmaya, irade ederse yapmasa bile yapmış gibi günah kazanır. Öyle değil mi? Kalbinize gelen o kötü vesveseler, bakacaksınız ki o kitapta yazılmış. Hiçbir eksik bırakılmamış. İnsan da bunu görünce, şimdi mesela geri dönün günahlarınızı hatırlayın desem, hatırlayacağınız en son günah bir veya iki ay önceki şeylerdir veya bir senelik yaptıklarınızdır. Halbuki ben, mesela beş senelik Müslümansanız, İslam'a ilk girdiğiniz günden beri beş senedir günah işliyorsunuz. Dört sene önce yaptığınız günah aklınızda bile değil, unutmuşsunuzdur. Öyle bir günahınız vardır ki bilen bir Müslüman sizi hatırlasa ya hakikaten ben bunu işlemiştim dersiniz yani. Zaten o kitabın büyük küçük deyip hiçbir şey unutmamasının saymasının sebebi ve o insanın böyle demesinin sebebi de bu insanın unutmasıdır. İnsan unutmuş, yaptıkları ne varsa her birini arkasına atmış. Art aklında değil yani. Allah işte hepsini bize hatırlatacak Subhanahuwatale o kitabın içerisinde. Walem edri me hisabiye diyor ki keşke bilmeseydim yani benim hesabım nedir, benim hesabım ne olup bittiği. İyiler, i̇yiliğim mağar bastı, kötülüğüm mağar bastı. Keşke bilmeseydim diyor. Ya leita etil qadiye diyecek ki hani keşke bu iş bitmiş olsaydı. Yani buraya gelmeden önce, buradan kasıt nedir? Hani hiç hesaba gelmeden önce öldük ya. Ölümle her şey bitseydi ama bakacak ki ölüm bir şey bitirmemiş. Yeni bir başlangıç. Aslında bir bitiş değildir. İnsanoğlu bitiş gördüğü için ölümden korkuyor. Aslında sonrası için çalışan bir insan, sonrasını imar etmek için mücadele eden bir insan, bitmesini talep, ölümü kendinden uzak görmez. Ben geçen hafta da izah etmiştim, hatırlayacak olursanız. Allah Azze ve Celle, Subhanahu ve Teala Yahudilerden bahsediyordu değil mi? Ne dedi orada? Onlar isterler ki kendilerine bin sene ömür verilsin. Niye? Yaptıklarından dolayı, kendi elleriyle kazandıklarından dolayı, onlar ölümü temenni etmiyorlar, uzadıkça uzasın istiyorlar ölüm. Bizden ne kadar uzak oluyorsa olsun diyorlar ki ta ki o beklediğimiz, umursadığımız, arzuladığımız şeyle karşı karşıya kalmayalım diye. O günde işte kul diyecek ki keşke ama keşke bu iş olup bitseydi ölüm sekeratıyla beraber. Çünkü ölüm sekeratıyla başlıyor. Ölüm sekeratı anında kişiye neyi gösterilir? Gideceği makam gösterilir. Cennetse cennet, cehennemse cehennem. İnsanın ameline göre bunlar ölüm anında ona sunulur. Bu da 27. ayetti. 28. ayet Hakkı suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki <gülüyor> Benim malım beni bundan kurtarmadı. Benim malım beni bundan mustahni kılmadı. Bunu niye söylüyor? Çünkü insan dünyada hep neyine güvendi başı sıkıştığında? Malına güvendi. Bugün nice insanlar küfrünü neyin üzerine bina etmişler? Kazandıkları malların üzerine bina etmişler. Adama tevhid arz ettiğiniz zaman adam elli tane hesap yapıyor. Ya şimdi sakal koyacağız. Sakal koyunca her işte çalışamayacağız. Çünkü bize iş almayacaklar. Şimdi tevhid desek e, bu sefer dinin haram helal hepsini talim etmemiz lazım. E, bugün öyle maddeler var ki piyasada peynir ekmek gibi gidiyor. Aldın mı bit, ondan satış yaptın mı milyarlarca para cebine kalacak. E, adam bunları da bırakması lazım. Onun satışını da yapamaz. Yani vesaire vesaire insan hep mali bir şeylerin hesabına girecek bu sefer. Hep mali bir şeylerin hesabında olacak insan. Bunun sebebiyle de küfre sapacak. Allah subhanahu aleyhi teala da kitabını solundan alan kişinin bakın o kadar hastalığı içerisinden neyi sayıyor? Malın bana fayda vermediği sayıyor. Niye? İnsanı azdıran şey nedir zaten? Maldır. Ebu'l-Hasen'e nedvinin güzel bir sözü var. Menhecini tasvip etmesek de söylediği söz güzel. Ebu'l Hasan net video ki Allah sahabeye rahmet etti. Onlara dünyayı vermedi. Onlar da bu yüzden ahirete sarıldılar yine. Yani. E zaten elinde dünya yok ki neye sarılacak da adam ahireti bırakacak? Fakir hiçbir gücü yok, mali bir yaptırımı yok. Yapışacağı tek bir şey var, o da dini. Bugün Allahu Teala insanlara teknoloji açtıkça insanlar şükür mü ettiler yoksa nankörlük mü ettiler? Allah onlara bilgisayar nimetini verdi, internet nimetini verdi. Allah onlara televizyon gibi böyle haberleri ulaştırabilecekleri hızlı iletişim araçları sağladık. Matbaalar Allah subhanahu wa taala insanlara ne yaptı? Arz ettik. Ta ki ne yapsın insanlar? İlmi neşredip yaysınlar, talim etsinler. Öyle. Allah bu kadar nimeti sunarken insanlar şeyden şükretmekten daha ziyade ne yaptılar? Nankörlükte bulundular. Allah azze ve celle subhanahu wa taala bu e, ayetin ardından Allah şöyle söylüyor: Hele ki anniyi sultaniye, benim gücüm yok oldu gitti. Sultan Arapça e, Kuranda da birçok manaya gelir Arapçada, ama Kuranda da birçok manada kullanılmıştır. Bir Sultan hüccet olarak kullanılmıştır Kuranda. Mesela bunun delili vardır. Ma enzelallahu bi hemin sultan. Bu sizin ve babalarınızın ibadet ettiği şeyler Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeylerdir. Orada ne kelimesini kullanıyor? Sultan kelimesini kullanıyor. İkinci manası sultan güç sulta demektir. Yani devlet başkanlığı. Devlet en güçlü organdır. Koca bir toplum içerisindeki. Onun sultanı vardır dediğini yaptırabilmek gibi bir gücü vardır. İkinci Kur'an'da kullanıldığı mana da nedir? Güç manasıdır. O yüzden... Bazen ilim ehlinin kitaplarında sultan kelimesi kullanılır bazı yerlerde. Onun hangi manada kullanıldığını bilmek için o sözün önüne ve ardına bakmak gerekir. Bazen hücceti kastetmişlerdir. Bazen sultan yani devlet başkanının yaptırımı olan gücü kastetmişlerdir. Burada ise Allah'ın doğrusunu bilendir. Burada bu helak olan kişinin temeni, benim gücüm yok oldu diye kendini kınadığı nokta kendisinin dünyada var olan Devlet bazındaki gücüdür. Çünkü insanları Allah'ın dininden alıkoyanlar kimlerdir? Devletlerdir. Bunun delili Ahzab suresindeki ayettir. İnsanlar cehenneme gidecekleri sırada onlara şöyle söyleniyor. Yani onlar cehennemdeyken şunu söylüyorlar: Rabbana inna atana sadatana wa kubaraana faadalluna Rabbimiz biz yöneticilerimize bakın iki grup var. Umara ana Arapça yöneticiler demek ve kubara ana ve büyükler demek. Yani sözüne değer verilen yönetici olmasa dahi toplum üzerinde yaptırımı olan. Bugün mesela doğuda aşiretler vardır. Aşiretin reisi vardır. Başında yaşlı bir adam vardır. Biri birini öldürse, biri birinin malını gaspetse kime gidilir? O aşiretin başındaki reise gidilir. O adama mesela arz edilir, o adam der ki işte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın der. Ona göre bir taksimat yapılır, ona göre bir mal paylaştırılması veya işte ona göre bir kanın hakkın ödenmesi gerçekleşir. İnsanları doğuda saptıran devlet değildir şu anda. Türkiye'de doğuda insanları saptıran, Allah'ın dininden alıkoyan devlet değildir. Doğuda saptıranlar aşiret liderleridir. Çünkü devletin yaptırımları sadece batıda geçiyor. Doğu'ya gidin Siverek'e biraz daha ilerisine. Orada aşiretler vardır. Mesela Sedat Bucak aşireti en büyük aşiretidir Türkiye'nin. Devletin özellikle kendi gücünü kabul ettiği, özellikle PKK ile işte savaştığı dönemde devletin silah yardımı yaptığı Bucak aşireti. Ki onlara bastırması için devlet göz yummuştur. Onların gücüne, silahlanmasına o dönemlerde göz yummuştur. Bugün Siverek'te birbirini malını çalsa kimse mahkemeye gitmez, devlete başvurmaz. Nereye giderler? Sedat Ağa'nın yanına giderler. Ağalar toplanıyorlar. Sedat Ağa ne yapalım? Sedat Ağa diyor ki bu bunun malını aldıysa o zaman diyor şu kadar şu buna diyet olarak bunu ödeyecek tamam. Kimse itiraz etmiyor, geri dönüyorlar. Yani kimse sormuyor Allah bunu böyle mi taksim etmiş, Resulullah bunu böyle mi taksim etmiş. Orada kim? Ağa var. Ağa'nın sözü geçer. İşte bunlar kubara Ana. Ayetteki büyüklerimizden kasıt edilen şey. Umara ana emir sahibi devlet şu anda. O diyor ki karı koca boşandığı zaman işte bilmem ne hukukunun bilmem ne maddesine göre bunun hakkı bu kadardır, bunun hakkı bu kadardır diyor. İşte insanları saptıran bu iki güç olduğu için bu ikisinin de ortak adı sultan olduğu için insan diyor ki hele ki anni sultaniye. Kitabının sonundan alan benim gücüm yok oldu gitti Allah diyor. Onu alın ve sallayın cehenneme atın. Gulluh, bir şey tutup atmak demek bir şeyin içerisine. Bir şey tutup atmak demek. Hani böyle hadi yallah bir adamı şuraya girer demek var. Bir de aşağılık zelil bir şekilde kaldırıp fırlatmak var. İbni Abbas diyor ki Allah Gulluh dediği zaman 70 bin melek insanı tutar paramparça bir şekilde cehenneme atarlar diyor. Zaten e, Tirmizi'de hadis var. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki kafirin dişi Uhud Dağı kadar büyük olur diyor. Sadece dişi varın bedenini siz düşünün. Amaç ne? Azabı daha fazla tatması. Azabı iliklerine kadar hissetmesi insanı. Burada başka bir hadis rivayet ediyor e, İbni Kesir Rahimeullah. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den geliyor İzâ kâle Allahu Teala kudûhû Allah onu alın dediği zaman ibtedara hu 70000 melek 70 bin melek onu alırlar innel meleke minhum la yakulu hakaza feyelki 70000'i in nar. <gülüyor> Melekler ki işte bu şekilde ve 70 bin melek onu alır da diyor cehennemin ortasına atar bunu tabarani rivayet ediyor. Gene sahabenin bir başkasından hem İbn Abbas'tan bu rivayet ediliyor hem de Minhal İbni Amr'dan rivayet edilmiş. İkisi de diyorlar ki 70 bin melek alıp da onu cehennemin ortasına atarlar diyor. Gene e, bu ayetin tefsirinde alimler şöyle izahlarda bulunmuşlar bir sonraki ayette birleştirerek Allah subhanahu ve teala dedi ki ثُمَّ cahime صَلُّهُ sonra ateşin içerisine atın ثُمَّ ف۪ي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَعًا فَأَسْلُكُ sonra da onu yetmiş zira boyundaki zincire vurun diyor cehennemin içinde. 70 Zira bir Zira Arapçada 50 santim yani yaklaşık olarak bir metre 60 santim bir metre 50 santim Arapçada Zira buraya deniyor şu dirseğe kadar elin dirseğe olan kadar kısmına deniyor önceden şey olmadığı için böyle hani ölçü birimleri olmadığı için insanların koyduğu insanlar böyle organlara göre şey belirlemişler ölçü belirlemişler mesela İngilizlerin Avrupalıların kullandığı fit inç yani mesela inç ölçü birimi İngiltere Kraliçesinin parmak ölçüsüdür mesela. Adamlar onu kendilerini ölçü olarak kabul etmişler. O dönemde de Araplar zirayı ölçüyü zirayla belirlemişler. Zira da elin şu kısmından dirseğin bu kısmına kadardır. 50 zira olunca 70 ile 50'yi çarpmak düşer. Çıkan sonuçta o zincirin metre olarak hesabını ortaya koyar. Ancak nasıl ki vakit buradaki vakit gibi değilse Ölçüler buradaki ölçüler gibi değilse zincirdeki ölçü de nedir? Buradaki ölçü gibi değildir. Zincirdeki ölçü de buradaki ölçü gibi değildir. Selefi Salihinden bu ölçünün boyu hakkında birçok rivayet gelmiş. Hani o kadar yorum yapılıyor ki bir tanesi demiş ki... E Adem aleyhisselamla alakalı getirmiş rivayeti. Diyor ki işte bunlar da senin iyiliklerindir. Bunlar sana kat kat verilecektir. Bu sefer yüzü ağrır ona bir taş getirilir. Başın üstüne konulur ona iki elbise giydirilir. Süs eşyaları takılır, 60 zira boy verilir. Ve bu hadis de bu meseleyle alakalı. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam 60 zira boyundaydı. Kaç yapıyor kaç metre yapıyor 30 metre falan yapıyor 6 kere 5 30 30 metre. Aslında bizim de gerçek boyumuz 30 metredir. Ve kıyamet günü haşfı olduğumuzda boyumuz 30 metre olacak. Babamız Adem'in sureti böyle olduğu için bizler de 30 metre olarak haşfı olunacağız. Ve sonra devam ediyor. Diyor ki bu da Adem Aleyhisselam'ın boyudur. Ona şöyle denir. Haydi arkadaşlarına git. Onlardan her birisine bunun gibi mükafatların verileceğini haber ver ve onları müjdele. Yani Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden biri kendisine bu kadar boy veriliyor, nimetler veriliyor ve cennete gönderiliyor. Aynı şekilde cehennemdekilere de hadisin diğer kısmında tam zıttını zikrederekten diyor ki onlara da denilecek ki cehenneme git. Ve orada aynı nimetlerin tam zıttı olan azapla onlara müjde veriliyor ve boyları da bu kadar arttırılıyor. Bir tane seleften bir tanesi o met e zincirin bir metresinin bir metresini doğuyla batı arası kadar uzun olduğunu söylüyor. Allah ve teala en doğrusunu bilendir. Ya bunlar tabi ki alimlerin yorumlarıdır. Hiçbiri hüccet değeri kazanmaz. Yani hüccetmiş gibi algılanmaz ve telakki edilmez. O yüzden bu sözler sadece nakledilir ki ibret alabilmek adına. Ve devam ediyor Allah subhanehu teala İnnehu kâne lâ yu'minu azim. Şüphesiz ki o büyük ve yüce olan Allah subhanehu teala'ya ne yapmazdı? iman etmezdi. E biri diyebilir ki, e Allah subhanahu wa ta'la ateistlerden başka zaten herkes iman ediyor. Yani burada kast edilen onlar mıdır? Kesinlikle tabii ki bunlar değildir. Şeriatın bir kısmı bir kısmıyla çelişmez. Şeriat nasları birbirini tamamlar. Burada imandan kasıt nedir? Tevhid üzere Allah subhanahu wa ta'la iman etmesidir. Çünkü iman nasıl abdest bir ibadettir ve o abdesti bozan unsurlar varsa... Aynı şekilde namaz bir ibadetse ve onu bozan unsurlar varsa iman da bir Allah'ın emridir. Onu da bozan unsurlar vardır. İnsan bundan sakınmadığı müddetçe de bu ayetin hitabından kurtulamaz. وَلَا يَحُدُّ ala taamil miskin. Şüphesiz o diyor yetimlere, ihtiyaç sahibi miskinlere de ne yapmazdı? Yedirmezdi. Bakın babamız İbrahim aleyhisselam ve ondan sonra gelen nice peygamberler ve ondan önceki nice salihlerin en temel vasfı Nedir? Yemek yedirmektir. Bakın bizim Müslüman kardeşlerimiz tevhidi <gülüyor> insanlara arz ederken ve ulaştırırken e, çok büyük hatalar yapıyorlar. Zaten menheçte ve davetin metodunda birçok hataları var. O hatalardan bir tanesi de o insanların kalbini kazanmak adına onlara yemek yedirmemeleridir. İnsanın kalbini kazandıracak şey budur. İbrahim Aleyhisselam için İsrailiyat rivayet edilir ki İbrahim Aleyhisselam misafir olmadan ne yapmamıştır sofraya? oturmamıştır. Bu herkes tarafından bilinir. Peygamber sırasına vahiy geldiği zaman ilk yaptığı iş nedir? İnsanları yemeğe davet edip ondan sonra onlara tevhidi arz etmektir. Yani akrabalarımız cahili olabilirler, şirk ehli olabilirler ama bu demek değildir ki onları çağırıp evimize misafir etmeyeceğiz. Misafir etmeden tevhidi anlatacağız. Önce evimize çağıracağız tevhidi anlatmadan önce. Onlara yemek yedireceğiz ki bu bütün peygamberlerin ortak sünnetidir. Ondan sonra dinimizi arz edeceğiz onlara. Yani burada ne var? İyilik yapıp ardından tevhidi arz etmek var. Düşmanlığı gösterip ondan sonra tevhidi arz etmek redden başka bir şey olarak geri dönmüyor. Vakada yaşadığımız gibi. İnsanlara önce bu sıcak ortamı sağlayıp ondan sonra onlara tevhidi arz etmemiz gerekiyor. Bu Müslümanları ilgilendiren kısmı. Bir de kafirler arasından öyle insanlar vardır ki onlar fakir yedirmek noktasında da Katıdırlar Asla fakirleri yedirmezler ve insanları da bundan sakındırırlar. Ya Allah'ın haşa e, vermediğine ben mi vereceğim? Ben çalıştım kazandım. O da çalışsaydı kazansaydı gibi ifadeler şeytanlaşmış bir toplumun ancak kullanılacağı ifadelerdir. Allah subhanahu wa ta'ala ne olursa olsun fakiri gözetmek noktasında bize emirde bulunmuştur miskin ihtiyaç sahibine yardım etmek noktasında emirde bulunmuştur ve unutmayın Allah Azze ve Celle kullarına nankörlük etseler dahi ikram eden bir ilahtır öyle bir Rabb'dir öyle mi Rahman ismi gereği Allah kafir olsun mümin olsun yarattığı her şeye merhamet edip ona yemek rızık ikram ediyor öyle değil mi biz anlatmıştık Esma Sıfat Tevhidinde. Dedik ki insan Rabbinin vasıflarıyla insana has olan şekilde vasıflanırsa Allah'a yaklaşır, Allah onu sever. E insanın düşen de kendine nankörlük etse dahi insanlara ne yapmasıdır? Yedirmesidir, vermesidir, ikramda bulunmasıdır. Allah zaten demişti ya ayette. اِدْفَعْ بِلَّتِهِ اَحْسَنْ فَاِذَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَل۪يٌّ hamim sen kötülüğü iyilikle sav göreceksin ki seninle arasında düşmanlık olan sana candan bir dost olacaktır. hasan basri biri kendisinin arkasından konuştuğu zaman ona bir tane hediye alır gönderilmiş. Allah senden razı olsun günahlarımı benden kurtardın diye. Kendine kötülük yapan bir adama iyilik yapıyor. Ondan sonra o adam hasan basrinin en yakın dostu ve talebesi oluyor. Yanından ayrılmıyor. Bu yaptığı yüce hareketten dolayı. Çok şey anlatmıyor, çok şey tebliğ etmiyor. Biz her zaman tebliğ çok konuşmak zannediyoruz. Halbuki tebliğ çok konuşmak değil. Amel etmektir. Az ve öz fiillerle karşı tarafa dinimizin hak olduğunu ortaya koyabilmektir. Peki bir soru. Asrımızda sokaklarda dilenciler var. Çok miskin insanlar var yani. Gelip para dileniyor çocuğu, kadını, erkeği. Bunlara nasıl davranmayı şeriat biz emrediyor derseniz bizim anladığımız naslardan e, buralarda galibuz bina ederekten insanları muamelede bulunmaktır. Mesela öyle dilenen insanlar var ki akşam onları içki sofralarında topladıkları paraları kullanıyorlar. İçki içmek için, azgınlık yapmak için adam meslek edinmiş bunu. Siz bunu galibuz zanna anlayabilirsiniz. Öyle bir adana, adama vermeyi emretmemiş Allah size. Hatta vermemeyi emretmiştir Allah Azze ve Celle. Ama galibuz zannınıza göre bu adam ne değil? Böyle bir adam değil. Nasıl olacak derseniz ayette var bu. Allah subhanahu wa diyor ki infaktan bahsederken siz diyor öyle insanlara verin ki onlar iffetlerinden demezler ki biz ihtiyaç sahibiyiz. Sen onları şey zannedersin diyor. Hiçbir ihtiyaçları yok zannedersin ama iffetten onlar istemezler. Bakın işaretlerle Allah subhanahu wa birilerinin muhtaç olduğunu anlayabilmek gibi bir şey bize emrettiyse demek ki biz bunu yapabiliriz. Öyleyse bugün de bizden böyle Yardımlarda ve temennilerde bulunan insanlara karşı nasıl davranmamız lazım? Galibuz zannımızda. İşaretlere bakıp üzerinde gerçekten hani ihtiyaç sahibi gibi bir zannımız oluşursa ona ne yapmak gerekir? Miskin olduğu için, ihtiyaç sahibi olduğu için ikramda bulunmak Allah subhanahu wa ta'ala'nın emrettiği şeydir. Ve bu ayetlerde kitabı solundan verilen insanların terk ettiği amel nedir? Miskin'i doyurmamaktır. Felice la Julia mah'a huna hamim bugün diyor onun hiçbir dostu yoktur. Al aqil la'u yama idin adu ba'd. O gün dostların hepsi birbirlerine düşman kesilmiştir iller muttakun. Ancak Allah'tan korkanlar hariç Subhanahu ve taala. Dostluklarını Allah korkusu üzerine bina eden Allah'tan korkan insanlar asla ve asla o gün düşman olmayacaklar. Ama bugün dostluğunu maddi çıkarlar üzerine kuranlar, bugün dostluğunu dünyevi çıkarlar üzerine kuran insanlar o gün hepsi birbirine düşman olacaklar. Etrafınızda birçok cemaat var. Kendilerince İslam iddiasındalar ve insanları buna çağırıyorlar. Birazcık bakın her birinin aslında çağırdığı şey dünyevi karşılıklı ihtiyaç gidermekten başka bir şey değildir. Mesela Türkiye'nin şu anda en büyük cemaatine bakın Nur cemaati. Niye giriyor? Adam iş bulabilmek için giriyor. Bizim sokakta bir tane serseri vardı. Adam Nur cemaatine girdi. Polis oldu. Şimdi havalı havalı yürüyor şeyde. Cemaate girdi sadece. Dershaneleri var. Fem dershaneleri. Orada birazcık ona görev verdiler. Ardından ne oldu adam? Polis olup belli bir yerde mevki yani maaş kazandı kendilerince. Yani dünyalık biraz önüne arpa attılar. Ağzına da baz vurdular. 2 milyar maaşa tav oldu. Kendini teslim etti. Bu insanların her biri de sonra bu aldıkları dünyevi menfaat karşılığında dinlerini kimin anlayışı gibi yaptılar? O cemaatin başındaki insanın onlara yön verdiği gibi yaptılar. Şirki İslam dedi onlara, bunlar da İslam diye kabul ettiler. Niye? Dünyevi bir çıkardan dolayı bunu kabul ettiler. Bugün dostlar, yani siz gidin onların putlarına sövün, bizi alan polislerin analarına küfretti, kıklarını çıkarmadılar... Dedik ki sizin Pensilvanya'dan geliyor fetvanız değil mi deyince hemen konuşmaya başladılar adamlar. Niye? Pensilvanya'dan almışlar çünkü fetvalarını. Bu adamların sevgileri bugünkü dünyevi çıkarları üzerine çok dostlar hemen laf attığınız zaman dostluklarından dolayı savunuyorlar birbirlerini. Ama kıyamet günü her biri birbirine lanet edecek. Allah diyor ki ayette subhanehu ve teala o gün herkes imamıyla beraber haşr olacaktır diyor. İmamıyla beraber gelecek Allah subhanehu ve teala'nın yanına. O yüzden insan İslam toplumuna dünyevi maslahat kazanmak için girmez. Aksine dünyasını dine feda etmek için girer. Bugünkü insanların bir topluma giriş amaçları nedir? Dünyevi menfaat kazanmaktır. Adam birazcık İslam toplumuyla oturunca bakıyor ki fedakarlık, fedakarlık, fedakarlık ağır gelince terk ediyor. Tevhidi de terk ediyor, İslam cemaatini de terk ediyor. Delil, delil nerede mi arıyorsunuz? Delil şurada. Hatırlayın Yahudilerin lideri Kâb ibn Eşref'in suikastini hatırlayın, değil mi? Muhammed bin Mesleme'yi göndermişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bin Mesleme nasıl çıkardı onu dışarı? Borç alacaktı, o yüzden çıkardı dışarı. Ve ne dedi? Dedi ki bu Muhammed aleyhissalatü vesselam bizden o kadar istiyor ki getirin infak edin şu hayrı yapacağız. Getirin infak edin bu hayrı yapacağız. Artık belimiz çatladı biz yetiştiremiyoruz. Borç alıyorum öyle vereceğim diyor. Muhammed bin Mesleme bunu söylüyor. Niye? Çünkü din fedakarlığı gerektirir. Hazreti Osman radıyallahu anhu Tebük seferinde 10 bin askeri silahlandırıyor, teçhizatlandırıyor, binek veriyor. Az para mı? Ya, o günün parasıyla çok ciddi bir para. Dile kolay. Bak ben çok kolay anlatıyorum. Deyin ki senin bir milyon dolar malın olsa ve İslam ordusu savaşa giderken yüz bin dolar çıkartıp verebilir misin? Allah-u Alem. İki yüz bin dolar. Belki tekabül bile etmiyor. Onun teçhizatlandırdı askerlere. Mekke'de bütün malını Ebu Bekir gibi peygamberin davetine hibe eden bir insan var da peygamber davetini bereketlendirdi. Aynı şekilde Hazreti Hatice gibi bir eşi var ki bütün ticaretinden aldığı malı kazancı kimin yoluna sarf etmiş? Resulullah'ın yoluna sarf etmiş aleyhisselatü vesselam. Bugünkü insanlar cemaatlere niye giriyorlar topluluklara? Biraz para kazansın arabayı değiştirsin, işi değiştirsin, oturduğu evi değiştirsin, kılık kıyafetini değiştirsin birazcık daha lüks Hayat standartlarına kazansın, tamam. Bitti. Ondan sonra yaparsa üç kuruş yapar, yapmazsa yapmaz. Halbuki peygamber böyle bir din ile gelmedi aleyhissalatü vesselam. Peygamberin getirdiği din böyle ağır olunca insanlar kabul etmiyorlar. Ve kıyamet günü insan onu diyecek. Bak, sultan neyle gelir insana? Malla gelir. Ayette önce sultandan bahsetti. Öyle mi? Benim dedi sultanım helak oldu gitti. Sonra neyden bahsetti? E, ardından fakiri yedirmemesinden bahsetti. Bu da neyle alakalı? Gene malı harcamakla alakalı. İnsan malı malında Allah'tan korkmazsa ne olur? Allah Subhanahu ve Teala'ya hakkıyla şükrünü yerine getirmiş olmaz. Şu hadisi unutmayın. sahih bir Hadis'tir. Diyor ki insanların en mutlusu şu kişidir ki Allah ona ilim vermiştir, bir de mal vermiştir. İlimde de Allah'tan korkar, malda da Allah'tan korkar. Bu insanların en mutlusudur diyor. Bakın ilmin ki eşittir, ilim nedir? İmandır. İmanın yanına hemen neyi zikretmiş? Malı zikretmiş. Siz de biliyorsunuz ki Kur'an'da cihadın bahsedildiği bütün ayetlerde bir ayet hariç hepsinde mal önce zikredilmiştir. Hiçbir davet yoktur ki peygamberlerin ve resullerin yaptığı illa bir neyle olmuştur? Malın infakıyla, malın Allah yolunda sarf edilmesiyle olmuştur. Herkes biliyor para kazanıp daha güzel bir ev sahibi olmayı. Osman da biliyordu daha fazla ev sahibi olmayı, daha fazla binek sahibi olmayı. Ama hepsini ne yaptı Allah subhanahu teala'nın yolunda? infak etti. İnsan her zaman neyi bekliyor? İnfak edince daha fazla dönmesi gerekir diyor. İşte burada zaten kaybediyor. İnfak edince daha fazlası dönecek diye beklersen her zaman bazen Allah seni imtihan etmek için geri döndürmez subhanahu teala. E seni sana geri döndürmeyince sen ecrini nerede beklemiş oldun? Dünyada ve dünyada da istediğini ulaşmadı. Amacın ahiret olmadığı için ahirette de hiçbir hayır göremeyeceksin. Ahirette de hiçbir hayır göremeyeceksin. Öyleyse verirken verirken karşılığını almak umuduyla vermeyeceksin. Karşılığını en geç kıyamette almak üzere vereceksin. Subhanehu ve Teala. Bakın peygamberin bir hadisi var. Üç kere şunu tekrar diyor aleyhissalatü vesselam. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. İnsanların dünyevi hesabına göre 10 liram vardı. 1 lira infak ettin kaldı 9. Suriye'de bir şeyh var diyor yanlış çocuklar. Bu diyor matematik hesabıdır 10 diyor vardı. 1 verdiniz kaldı 11 diyor. Kaldı 12 diyor. Allah'ın katındaki hesap budur diyor. Ha, bu 12 rakamı sana bir sene sonra da ulaşabilir beş sene sonra da ulaşabilir kıyamet günü sana cennette daha fazla bir mekan olarak da ulaşabilir bu Allah subhanahu teala'nın dilemesiyle sen bugün Allah için neyi infak edersen Allah sana daha büyüğünü verir çünkü peygamber diyor ki men tereke lillahi şey'en fekad evvedallahu lehu hayran minhu kim Allah için bir şey terk ederse Allah ona daha hayırlısını verir Arkadaşım bir tanesi profesyonel müzisyenken Batır'ı böyle bir şeyler varmış işte alet diyor abi çok pahalı diyor ben diyor şimdi Müslüman oldum bunu bıraktım 2500-3000 dolar abi diyor hani satayım diyor Allah yolunda harcansın infak edilsin bu dedim ki al bir tane çekiç balyozu kır onu çünkü haram o haramdan kazanacak paradan da bir hayır gelmez Allah razı olsun aldı çekici parça etti o o kadar parayı dedim ki sen Allah için 2500 dolar çok çöpe attın yani Allah sana daha fazlasını verecek. Adın gibi emin ol. Ama beş sene sonra diyemem sana. On sene sonra da diyemem. Onu Allah bilir. Ben ne bileyim? Mülk benim değil ki ben sana bir tarih vereyim. Mülk Rahman'ın elinde o sana verir. Adam bir tanesi bakkale yapmış. Bir dükkan dolusu karton sigara var. Diyor abi ne yapayım bunları dedim. Kibriti çak yaka. Ya diyor satalım diyor ümmete infak edelim ben kendime kullanmayacağım. Yok kardeşim bir şey haramsa onun satışından kazanılan para da haram. Sen Allah için burada 5 milyar terk et Allah sana başka yerden helalinden 10 milyarı göndersin. Allah'ın elinde değil mi mülk? Dilediği gibi infak etmiyor mu Subhanehu Teala? Evet onun elinde Allah Subhanehu Teala dilediği gibi dilediğine verir. Öyleyse bir şey infak ederken daha büyüğünün geleceğini düşünerek insan infak etmelidir. Allah ona daha büyüğünü, daha güzelini verecektir. Ama infak sadece mallı olmaz. İnfak neyle olur? Vakitle olur mesela. Siz vaktinizi Allah'ın dinine verirseniz Allah size daha güzel vakitler verir. Daha bereketli ticaret mesela insan vardır. Günde 15 saat ticaretle uğraşıyordur. Kazancı bellidir. O 15 saatin 5 saatini Allah'ın dinine harcar. 10 saatini dünyası için harcar. 15 saatini dünyasına harcadığında 10 saati gibi bereketli bir rızık elde edemez. Allah'ın ticaretine bereket verir, daha fazlasını kazanır. Ama her zaman kazanır da değil. İmtihan. Bazen kazandırma edemeyiz. Bazen fakirlikle de Allah'a imtihan edebiliriz. <gülüyor> Dikkat ediyorsanız kitabını solundan alan bu ayetlerdeki adam iki meseleye bağlanıyor. Sultanım gitti, malım gitti, yani gücüm gitti. Sonra da fakiri yedirmedi. Niye? Mal gidecek korkusuyla yedirmedi. Bak ikisi de kitabını iki meselede kitabını soldan almasının temel sebebi. Allah'ın o kadar sebep günah içerisinde zikrettiği iki tanesi. Mal. İnsanın fitnesi. El malu vel banunu zinetul hayati dünya diyor ayette. Mallar ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Vel bakiyatus salihatu Asıl kalıcı olanlar salih amellerdir Allah subhanahu ve Teala katında. Bunlar değildir, bunlar geçicidir. Bir tanesi bir şeyha soruyor, diyor ki Ya şeyh ben hangi kitabı elime alsam, ne zaman Kur'an'ı ezberlemeye kalksam, ne zaman bir hadis ezberlemeye kalksam bana bir tembellik basıyor, bir uyku basıyor, ben bırakıyorum diyor. 10 dakika nasihat etti o şeyh, ben de onu dinledim. Hani öyle bir anlattı ki adam, insan böyle gece gündüz kitap okur onu anlattıktan sonra. Ey kardeşim diyor sana nasihatim, ilim okurken şunu tefekkür etmendir. İnsanlar dünyanın zineti olan mala, çoluk çocuğa koşturuyorken sen Allah subhanahu teala'nın rızasını gözeterekten diyorsun ki Ya Rab, ben senin rızanı gözeterek bunları kitaplardakilerin göğsüme nakşetmek istiyorum. Ben senin rızanı istiyorum, senin cennetini istiyorum. İstediğin tek şey ahiretin ecri, dünyanın ecri değil. Melekler senin üzerine kanatlarını geriyor okuyorken, hıfz diyorken. Meleklerin vesilesiyle üzerine rahmet iniyor. İnsan diyor bunu tefekkür edip nasıl diyor kitabı bırakabilir, nasıl tembellik yapabilir? Nasıl kalbine şeytandan vesvese gelir de uyku basar o insan? Ahiret en hayırlı ekindir diyor. Gerçekten bizler Allah'ın dinindeki tembelliği kalbimize vurmamız lazım. Kalbimizdeki bu ihlasın kaybolmasına vurmamız lazım. Hazreti Ali'nin dediği gibi radiyallahu anh'u amel etmekten yorulmadım ama niyetlerimi tazelemekten yoruldum. Biz her zaman niyetlerimizi tazelemek zorundayız. Buraya gelirken niyetlerinizi tazelemek zorundasınız ve ben tazelemek zorundayım. Başka davet çalışmalarını yaparken Allah'ın dinine insanları çağırırken gene niyetlerimizi tazelemek zorundayız. Her birinde ister mali ister bedeni ister başka hangi ibadetimiz olursa olsun sürekli niyetlerimizi bundan temizlememiz lazım. Ve Allah demişti ki o Allah'a iman etmemişti, fakir yedirmemişti ve o gün hiçbirinin dostu yoktur. Hamim kelimesi Arapça şuradan gelmiş, kaynar suya demişler. Yani insanın e, dünyevi çıkar için elde ettiği dost nereye götürür demişler? Kaynar suya yani cehenneme götürür demişler. O gün dediğimiz gibi muttakilerin haricinde ne olacaktır? Herkes birbirine düşman kesilecektir. وَلَا تَعَامُنْ اِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاتِئُونَ O gün onlara hiçbir yemek yoktur ancak ne vardır onlara? Bir darı dikeni vardır. Onlara bir azap olması için gıslinden başka bir yiyecek yoktur. Gıslin için alimler demişler ki irin ve kandır demişler. Tefsirler gelmiş seleften kitaplar bunun nakillerle dolu. İrin ve kandır demişler. Başkaları darı dikenidir. Çünkü ayette de geçiyor. Zakkum diye geçiyor. Zakkum cehennemdeki cehennemliklerin yiyeceğinin bir çeşitidir. Onların başı diyor şeytanların başlarına benzer diyor ayette. Allah şeytanları lanetleyince Hasan'ın diyor ki şeytanı iblisi lanetleyince iblisin diyor görüntüsü şekli değişti diyor. Çirkinleşti, sesi kötüleşti. Allah o lanetin neticesi olarak onun cismini kötüleştirmiş ve o cismi de cehenneme azap olarak yerleştirmiş. Yani şeytan insanı dünyadayken karanlıkta tek kaldığında insanlardan uzakken korkutmaya çalışır. Böyle garip garip suretlerde gelip ki peygamber satan diyor şeytan benim kılığımdan başka her kılığa girer. İnsanı bununla korkutur. Allah da kıyamet günü düşünün öyle bir an yaşadıysanız hayatınızda bir kere bile olsa cehennemde sonsuza kadar Allah bunu yaşatıyor insan. Hani dünyada Kur'an okuyorsun gidiyor. Allah şifa veriyor gidiyor ama kıyamette cehennemde ebedi. Allah ondan hem korkutuyor hem de onu yediriyor insanı. İnsan da onun acısından gidiyor kaynar suyu döküyor. Boğazına takıldığı için diken olduğu için. Peygamber sasın öyle diyor acısından diyor gidecek sıcak suyu devirip burası yanınca diyor. Dünyadayken hani bir şey yandığında denize dalıp ferahladığını düşününce diyor bir ırmak görecek. Ateşten kaynar sudan akan oraya atlayacak insan diyor. Yani ferahlayacağım, serinleyeceğim diye. İşte hepsi dünyanın şu geçici malını ahirete tercih eden insanlar topluluğudur. Çok yiyeceğiz diye kendilerini helak eden insanlar topluluğudur. Ya bir insanın yediği aynıdır arkadaş. 100 milyonluk yemek de yiyebilirsin, 2 milyonluk yemekle de doyabilirsin. Peynir, zeytin, ekmek yemek de adamı doyurur. En pahalı yiyeceklerin satıldığı restoranlardaki pahalı milyarların harcandığı bir yemek de doyurur. Böyle bir yemek için insanlar ömürlerini harcıyorlar, ömürlerini bitiriyorlar ama karşılığında aldıkları sadece bu kaynar sudan başka bir şey değildir. Ve son ayet bitiriyorum bununla. Allah burada da diyor ki bunu bu pis yiyeceği irin ve kanı başkaları demişler kadının hastalık kanıdır falan demişler. Yani Allah onları o kadar böyle aşağılık kılıyor ki böyle pis şeyleri tattırıyor cehennemdekilere. Bunu ancak diyor hatalı olan insanlar yiyecekler. Kata nedir? Bu az önce ayette sayılan e, o soldan, kitabını solundan alan insanların malını dünyaya, şey malını ahirete tercih etmeleri. Ki ayette diyor, bil hayati dünya ile الْآخِرَةِ Ahirete karşılık dünya hayatına razı mı oldunuz? Allah dünya hayatından razı olup ahireti bırakanlardan değil de ahireti talep edip dünyayı terk edenlerden kısın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا